Thank mm -hmm. you. aleyküm ve rahmetullah Elhamdülillah elhamdülillah Elhamdülillahi elhamdülillah, nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh Fe'neûzü min anfusina, ve min a'malina Men, ve men yudlil, ve illallah vahdahu, la ve وكل الحمد لله الذي لم يتخز ولدا ولم يكن له شريكا من في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبر يا عباد الله اتقوا الله ve ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل ve la tamutunna illa wa entum muslimun. Ve قال الله تعالى في آية اخرى: Vetekullah in kuntum mu'minin. Sadakallahu'l azim. Okumuş olduğum ayeti kerimelerde birincisi Ali İmran suresi 102. ayette: Ey iman edenler, Allah'tan ona yaraşır şekilde, hakkıyla nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Yani sorumluluk bilinci içinde takva sahibi olun ve ancak müslümanlar olarak can verin. İkinci okuduğum Maide suresi 57. ayette mal olarak Eğer mü'minseniz takva sahibi olun, Allah'tan korkun buyurulur. İman edenlerin takva sahibi olmaya çalışması, sorumluluk bilincini kuşanması, Allah'tan hakkıyla onun azabından çekinip korkması, emrediliyor sevgili kardeşler bir Ramazan bayramıyla bir Kur'an bayramıyla karşı karşıyayız bugün bir şevval 1440 Ramazan bayramının ilk günü Rabbimize hamdolsun ki bizi bugünlere ulaştırdı dua ediyoruz bu bayramlar İslam aleminin tevhidi bilişle uyanışına ve Kur'an'la dirilişine vesile olsun Günler geçiyor. Ramazan geçti. Bayram da geçecek, geçiyor. Peki elimizde kalan ne? Bayramlardan kişiye takva kalır. Bayramlarda herkes payına düşeni alır. Kimi sadece aç kalmış olmakla yetinirken, kimi Ramazan'ın hızlandırılmış takva okulundan başarıyla mezun olup, Allah'tan rıza diploması alır. Kiminin payına şeker ve et, kimine takva ve cennet ve Allah için oruç tutanların payına takvasının kalitesi, Allah'la olan ilişkisine takvasının rengi düşüyor. Bayram Ramazan'daki kulluk okulunun diploma töreni. Bayram Kur'an bayramı. Kur'an'ın indiği Ramazan ayında inşallah Kur'an'la takva merdivenlerine tırmandık Takvamız artsın diye oruçla da ağzımızı bağladık. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz buyuruluyordu Bakara 183'te. Yani orucun sebebi olarak takva sahibi olmamız. Ümit edilsin diye oruç tuttuğumuz söz konusu. Evet, Ramazan'dan geriye takva kaldı, sadece takva. Bayram kutlamalarından da geriye sadece takva kalmalı. Ahirete göç ettiğimizde bize eşlik edecek olan takvamızdır. Bu dünyada bıraktığımız da onun eseri. Bizim bayram coşkularımıza da yön vermelidir takva. Önderimiz, örneğimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bayramı yeme içme, ve Allah'ı zikretme günleri olarak tarif etmiştir. Bayramlar, Allah'tan uzaklaşılan değil, onunla bağların daha güçlendiği zaman dilimleridir. Bu meyanda, dini bayramlarla seküler bayramları, daha doğrusu Kemalist rejimin bayram diye dayattığı günleri, birbirinden ayıran temel yönün de takva olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Kur'an ve Kurban bayramlarında, salt kulluk ve Allah'a yaklaşma esastır. Diğerlerinde ise bir başkasını Tanrı yerine koyacak kadar Allah'tan uzaklaşma. Devlet zoruyla esnafın dükkanlarına bayrak astırılan, çocukları zorla bayram kutlamaları için törenlere ve resmi geçitlere götüren devletin bayram diye dayattığı resmi tatil günleri bunca yönlendirmelere ve zorlamalara rağmen halk açısından Bayram kabul edilmiş midir? Hepiniz bilirsiniz. Ramazan ve Kurban Bayramı dışında halkın birbirlerini ziyaret ettikleri, bayramlarını tebrik ettikleri, bugünlere ait özel elbise giydiklerini ben hiç görmedim. Devletin hiç olumlu katkıda bulunmadığı Ramazan ve Kurban Bayramı, halk arasında bile gerçek bayram olarak görülür ve kendi elbiselerini güzelleştirir, evler temizlenir, bayrama her yönüyle hazırlanılır. Ziyaretleşmeler, tebrikleşme, el öpme ve tokalaşmalar, hediyeleşmeler, ülkenin her yerinde gerçekten bayram hevesi eser. Takva, şirkten korunmak, büyük günahlardan sakınmak, küçük günahlarda ısrar etmemek, Allah'ın hakkını gözetmek, kulların hakkına da riayet etmektir. Sorumluluk bilinci saf dindarlık ve saf teslimiyet manasına da gelir. Kişinin yaptıklarını halis niyetle Allah için yapması, onun rızasını araması, korkuyla ümit arasında bulunmasıdır. Takva sahibi her şeyden önce tevhid ehlidir. Kur'an neslidir. Kendisini Allah'ın yoluna adayan İslam davasına mensup olmanın sevincini başkalarına ulaştırmaya çalışan kimsedir. İslami kardeşliğin dayanışma ve huzurun perçinlendiği bu mübarek bayram günleri, Müslümanların huzur, mutluluk, dostlarla dayanışma ve en büyük dost Allah'a yakınlaşma günleridir. Yüce Önderimiz Resulullah, Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman, Medinelilerin iki bayramı olduğunu öğrendi. Medine'liler bu bayramlarında eğlenirlerdi. Bu durumu gören Hz. Peygamber, bu günlerin bayram olarak devam etmesini kabul etmedi. Bunlar sizin milli günleriniz, milli bayramlarınız demedi. Ve şöyle buyurdu, allah Teala size kutladığınız bu iki bayrama bedel, ondan daha hayırlısını, Ramazan bayramı ile kurban bayramını lütuf olarak vermiştir buyurdu. Bu peygamberi tavırdan yola çıkarak bir Müslüman bu iki bayramın dışında başka bir bayram kabul edemez. Her toplumun kendi inançlarına göre kendine has bayramları olduğu gibi Medine İslam devletinin kuruluşundan bugüne bütün İslam aleminde kutlanan bu ümmetin de iki bayramı vardır. Biri Kurban, diğeri de Ramazan bayramı denilen Kur'an bayramı. Namazsız, ibadetsiz bayram olmaz. Resulullah öyle buyurur çünkü. Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır. Bayram Allah'a yakınlık ve kulluk zamanıdır. Bayram namazı kılınmadan bayram başlamaz. Bayramın ilanı çokça ve yüksek sesli tekbirlerle olur. Allah'ın en büyük olduğu, onun dışındaki şeylerin çok da önemli olmadığı ilan edilir bayramlarda. Veya Allah'ın en büyük olduğunun ilan edildiği günlerdir ancak bayramlar. Bunu yapıldığımız zaman günü bayrama çevirebiliriz. Bu bayram günleri yeme içme ve Allah için zikir günleridir buyuruyordu Resul. Bayramlar sadece sevinç ve eğlence günleri değildir. Aynı zamanda şükür, zikir, diğer müminleri hatırlama, muhasebe, ...ve derlenip toparlanma günleridir. Gönül arzu ederdi ki, bayrama İslam aleminin gülen yüzü ile girelim, sevinip gerçekten bayram yapmaya her yönüyle hak kazanalım. Bayram günlerinin sevinci, ceva cevaplamakta zorlandığımız acı bir soruyla buruklaşıyor. Kafirlerin emrinde ve onların oyuncağı konumunda çeşitli zulümlere muhatap... Ülkeleri işgalciler tarafından ve topraktan çok daha kıymetli zihinleri, gönülleri tavutlar eliyle işgale uğramış, zillet içinde yaşayan dünya coğrafyasındaki günümüz Müslümanları nasıl sevinip bayram yapacaklar? Zeytinle iftar açmayı beklerken, zeytin gibi kurşunlarla iftarını açan ama gözlerini kapatan kardeşleri canlarıyla, namuslarıyla imtihan olurken, Yan gelip yattığı halde kendisi bayramı hak ediyor mu insanımız ve bizler? İnsanlık Kur'an-ı Kerim'in ölçü ve ilkelerini terk edeli, takva ile bağını koparalı, sevgiyi, saygıyı, merhameti, yardımseverliği, dostluğu, kardeşliği de kaybetti. Hatta bayramlarımız da kayboldu. Bayramlarımız bile bayramsız hale geldi. İnsanlarının çoğu bayramda bile yüzleri gülmüyor. Ümmet birbirleriyle gönülden kucaklaşmıyor. Fırkalaşmalar, sürtüşmeler, bireyselleşmeler, küskünlükler, dargınlıklar, Müslümanlar arası, cemaatler arası tekfircilik, tahkircilik sürerken nasıl canı gönülden bayram yapılabilir? Bayramlarda, sevinçlerde bile birlik oluşturamıyor ümmet. Bildiğiniz gibi, ülkelerin yarısı bugün bayram yapıyor, belki yarısı veya ona yakını, yarın bayram olarak kabul ediyor. Hilal konusunda bile, bayram konusunda bile, ümmet ittifak edemiyor. Ve birer tatil gününe döndü bayramlar. Bayram günlerini, ana baba, eş dost, hısım akraba ziyaretleşmeler yerine, tanıdıklardan uzaklaşmak ve heva istikametinde eğlenceyi terk etmek, son yıllarda ortaya çıkan, ve dünyevileşerek lale devrini hortlatmaya çalışan bir eğilim olmaya başladı. Bayram vesilesiyle evden uzaklaşıp büyük masraflara katlanılarak tatil ve eğlence yerlerine gidilmesi, plajlarıyla ve ahlaktan tümüyle yoksun turistleriyle meşhur tatil beldelerine göç edilmesi, bayram ruhuyla bağdaşmayan ciddi bir cinayettir. Evet, Plajların haramlarını bayramların takvasına tercih etmek, bayramları katletmektir. Ramazan'a, Kur'an'a ihanettir. Tuttuysa orucun sevabını denize dökmektir bu. Para benim, bayram benim. Dilediğim yerde istediğim gibi bayram geçiririm. Kime, ne, kim nasıl karışır demeye Müslümanım diyen, gerçekten Müslüman olduğunu iddia eden kimsenin hakkı yoktur. Çünkü, para ve her türlü mülk aslında bizim veya onun değil, Allah'ındır. Bayram da İslam'ın bayramıdır. Eğer o da Müslüman olduğunu iddia ediyorsa, buna teslim olmak zorundadır. İslami örfe ters, misafirperverlik anlayışını yok eden, komşu, akraba, dost, ilişki ve dayan dayanışmalarını öldüren, fakir-zengin kaynaşmasını engelleyen, nefsin arzu ve isteklerinin ön plana çıkartılıp uygulandığı bir bayram anlayışı Müslüman'ın bayram anlayışı değildir. Faşing ve karnaval havasını andıran batıllara has bir özelliktir. Müslümanca sevinip eğlenmesini bilemeyenler sevinçlerinin yarın sonsuz üzüntüye dönüşebileceğini hatırdan çıkarmamalıdır. Evet, bayramlar bizi Allah'tan uzaklaştıran değil, Allah'a yaklaştıran günler olmalı. İnsan Allah'a ne kadar itaat ve ibadetle yaklaşıyorsa o oranda bayram yapmaya hak kazanır. Bayram namaz kılarak başlar dedik. Bugün de ekstra tekbirler ve zikirler vardır. Namazdan ibadetten kopuk bir bayram anlayışı dinimizde yoktur. Allah'tan gafil geçirilen günler bayram değil, aslında matem yapılacak zamanlardır. Beden ve elbise temizliğine dikkat ettiğimiz gibi ruhumuzu da bayramda Tekbirlerle, tefekkürle, zikir ve benzeri güzelliklerle arındırmamız Ve her şeyden önce imanımızı Kur'an'la tasvih etmemiz Tevhidi bilince uymak için Kur'an'ı Öne çıkartmamız Peygamberin uygulamasını hayatımıza geçirmemiz gerekir. Kur'an ve sünnetin çok önem verdiği sılayı rahmi icra etmek, yani yakınları ziyaret etmek, hiç değilse telefon, mesaj gibi araçlarla tebrikleşerek ihya etmek, büyüklerin ayağına, dostların evine gitmek, çocukları, muhtaçları, yetim ve dulları sevindirmek, Müslümanların ihmal etmemeleri gereken bayramdaki görevlerindendir. Yine hasta ve ölüleri ziyaret ederek, en azından dualar göndererek onları da hatırlarız. Bedeni ve zihni zulümlerle kafirler tarafından ezilen insanları, aziz olması gereken zelil Müslümanları düşünmeli, onlarla dayanışma içinde olmalı, onlara kavli ve fiili dualar yollayabilmeliyiz. Rabbimizin sayısız nimetlerinin farkında olduğumuzun nişanesi olarak, şükür dilimize ve yüzümüze yansımalı. Evet, dünyanın haline bakarak, Müslümanların silletini görerek içimiz ağlasa bile tebessüm özellikle bayramlarda yüzümüzden eksik olmamalı. Bayram ziyaretlerini insanlara iletişim açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirip davet ve tebliğ için uydum, uy, uygun ortamlar oluşturmalı, muhatapları her şeyden önce tevhide ve Kur'an'a davet etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz manzara elbette iç açıcı değil. Halk Kur'an okumuyor. Okuduğunu sandığımız ilahiyatçılar, mollalar davayı önemsemiyor. Önemseyenler dost doğru bir dini anlatmıyor. Bazı hocalar sadece modern hurafelere, bazıları da sadece klasik hurafelere karşı çıkmakla yetiniyor savcılık, muhafazakarlık, demokratlık hala Müslümanlık olarak iddia edilebiliyor. Savrulmalar devam ediyor, Müslümanlar ya demokrasi veya şiddet yanlısı olmaktan birini tercih etmek zorunda bırakılıyor. Bu bayramda da yine vahdete yönelik adımların atılamadığına, muvahhid cemaatlerin işbirliğine gidemediğine şahit oluyoruz. Kur'an'ı Furkan olarak görüp, onu hakem kabul edenleri, bazı cemaatler hadis inkarcısı diye suçlayabiliyor. Tevhid ehli Müslümanların çoğu birbirlerini Allah için severek tek ümmet olmaya gideceklerine birbirlerini tekfir ve tahkirden uzaklaşamıyor. Bayramlar Allah'a kulluğun neticesidir dedik. Şirkten, küfürden tümüyle uzaklaştığımız, haramlardan tümüyle kaçtığımız, Kur'an'ın hükümlerini yaşayıp yaşattığımız zamandır bayram. İslam'ı sosyal ve siyasal hayata hakim kıldığımız, tağutların cehenneme çevirdiği dünyayı cennete benzettiğimiz ve cenneti hak ettiğimiz gün esas bayramımız olacaktır. Bayram bir liyakattır. Kazançlara bayram, kayıplara matem yapılır. Kur'an'ın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 eğlenmeye, sevinmeye ne kadar hakları olabilir. İnsanımızın Kur'an ahlakından, Allah'a kulluk bilincinden uzak yaşayışı, dünyanın zulüm ve sömürü altında inleyişi, ümmet bütünlüğüne giden yola girilmemesi, alimlerin lüzumsuz şeylerle uğraşması, bizim de bayram sevincimizi boğazımıza düğümlüyor. Bayram diye sevinelim mi, yoksa bunca işgal ve zillet, bunca isyan ve illet varken bayram mı olur diyelim? zor bir tercihle karşı karşıyayız. Ama her şeye rağmen bayram yapmaya çalışacağız. Allah'ın ihsan ettiği bayram nimetine ihtiyacımız olduğunu unutmayacağız. Aşırılığa gitmeyeceğiz ve iyimser gözle olaylara bakmayı elhamdülillah ifadesiyle başlayan Kur'an'ın e, hikmetlerini bayramda en azından sergilemeye çalışacağız. Bayramınız mübarek olsun diyorlar ama bayram zaten mübarektir. Biz bayramın bereketinden nasiplenerek nasıl mübarek oluruz, olabiliriz. Onun hesabını yapmamız lazım. Esas bayram İslam'ın her şeyimize bireysel, sosyal ve siyasal hayatımıza hakim olmasıyla, Allah'ın hakkıyla kulluk, Allah'a hakkıyla kulluk serg sergilememizle ortaya çıkacaktır esas bayram takvamızı artırarak cenneti hak etmeye çalışmaktır. Bu bayram günleri hepimizin aslımıza, fıtratımıza, kitabımıza, Rabbimize dönüşümüz için vesile olsun. Ahirette yapacağımız esas bayrama hazırlık şeklinde değerlendirelim. Gerçek bayramlara ulaşmak temennisiyle bayramınız bayram gibi olsun. Gönlünüz takvayla imanla, huzurla dolsun. Ela inne ahsen el kelam ve ebleran nizam kelamullahil melikil azizil allam, kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kureel Kur'an festemi ola ve ansıto lalleküm turhamun. Asta uzbillah bismillahi r <gülüyor> rahmanir din aindallahi Islam sada lazim.